Tüm Açık Radyo dinleyenlerine merhaba. Bildiğiniz üzere Açık Radyo dinleyici destek projesi... ...daha doğrusu bence festivali... ...bugün üçüncü gününde. Ve yayın akışımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben Emre Dağıtaşoğlu. Ve şu anda stüdyoda konuğum Cengiz Özkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu sene de bizi yalnız bırakmayıp geldiniz. Geçen seneki gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında sohbeti koyulaştırmadan önce... Türküyle bir girizgah yapsak sizin için uygun olur mu? Olur tabi, tabi ki. Şimdi sizin çünkü çalıp söylemeye olan ihtiyacınızı iyi biliyorum ben. Tamam olur. Ben aşık daimden Bir türküyle bir, e, uzun başlayayım. Bir uzun abayle başlayayım. Çarsın benden nazlı cananım, nazlı cananın canımın cananı sende. Aşı kemanım Derdimin dermanı Sen değil aşkı kemadım derdimin dermanı sen değil misin sen değil Sensin beni sevdalara düşüren, canan düşüren, sensin beni aşkın ile coşun. Mecnun Leyla'sı, sen değil misin? Sen değil misin? Sensin beni, karlı dağlar aşırı. Becnun Leyla'sı sen değil misin sen değil misin sen değil misin muhteşem ellerinize sağlık. Açık Radyo'dasınız dinleyici destek projesi kapsamında Cengiz Özkan'dan Aşık Daimi adıyla maruf İsmail Aydın'dan bir uzun hava dinledik. Dinleyici destek hattımızın numarasını vermek istiyorum ben 0212 343 41 41 numaralı telefondan bize destek olabilirsiniz. Dileyen dinleyiciler acigradyo.com.tr adresinden de destek olun düğmesini tıklayarak bize destek olabilirler. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Aşık daimiden bir uzun hava dinledik. Geçen sene kaldığımız yerden devam edelim istiyorum ben zira... Aşık Daimi'den de konuşmuştuk. Belki Aşık Veysel türküleri gibi Aşık Daimi türkülerinden oluşan bir albüm yapabileceğinizi söylemiştiniz. Öyle bir proje var mı masanızda ya da bu bir sene içinde bir albüm yapmadınız. Yakınlarda gelecek bir proje var mı? E, tabii ki bunlar hep masamızın üstünde. Hep e, çalıştığımız şeyler. Fakat işte kayıt... E... Etmiyoruz ama bunları konserlerimizde ya da muhabbetlerimizde seslendiriyoruz. Öyle bir üretim yapıyoruz. Ee, ama kayıt da yapabiliriz. Yani yaparsanız bize olur. Aşık Reysel <gülüyor> türküleri gibi. Evet. Çünkü e, çalışmalar var. Örneğin Karaca olan türküleri, Pir Sultan türkülerini ha. bir araya getiren çalışmalar var. Ama mesela Daimi, Davut Sulari gibi daha yakın zamanlardaki aşıkların türkülerini bir bütün halinde ...orijinaline sadık kalarak... E, ...aktaran çalışmalar pek yapılmıyor maalesef. Albümlerde var tek tek türküleri ama... ...bir bütün olarak o aşık hakkında... ...fikir verecek çalışmalar... ...pek yok. Hı hı. O yüzden yani, de... <gülüyor> bunlar tabii... E, ...çok önemli... E, ...aşıklarımız bizim. Aşık daim özellikle. insanı çok güzel anlatmış. İnsanın doğayla olan... ...mücadelesini çok iyi anlatmış. Doğanın... Devinimini çok güzel anlatmış. Ee, gerçek Eren dediğimiz er, erlerden, erlerden aşık taymi. Evet. bir şiiri vardır. Bir gerçeğe bel bağladım Erenler. Evet, bilirsin onu. Diye başlayan ve kainatın bu döngüsünü anlatan e, çok güzel bir değiştir. Alevi bektaş doğrudur. inancında da evet. e, çok <gülüyor> unsuru barındıran. İnsanı şeymiş. anlatan işte kainatın aynasıyım. Madem ki Allah ben muhtemelen. bir insanım. Hakkım varlık deryasıyım. Madem ki ben bir insanım diye başlayan, insanı anlatan, insanı kendini anlatan, kendini bilmesine, bulmasına yardım eden kainatın zerresiyim. Ben kendimi bilmez miyim? Zerre içinde zerneyip zerreyim. Ben kendimi bilmez miyim der. İşte bunlar tabii kadim bilge öğretileri. Kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa Aktarılıp gelen kozmik bilgiler belki bilemediğimiz, açıklayamadığımız ama ...Aşık daiminin zerre içinde zerreyim demesi bile ne kadar aslında onlardan bir haber olmadığını bize gösteren çok güzel şiirleri Türkçe'de çok güzel kullanmış. Çok ...şüphesiz... birçok şeyde kullanmış. Yani. Unutmamak lazım. <gülüyor> Adı da daimi olacaktır bence. Yani hatırlamaktan <gülüyor> çok unutmamak lazım. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bizde hep anma geceleri düzenleri. Aslında anmamak yani hatadır diye düşünüyorum. Çünkü günlük yaşantımızda da bizim hayatımızı kolaylaştıracak çok nüve görürüz onlardan. Onları unutmadan yaşarsak çok daha kolay olur işimiz diye düşünüyorum. Hani gelin tanış olalım bir şey kolay kılalım demiş da. Yani. İşte biz de unut, unutmadan yaşarsak bu tür aşıklarımızı ozanlarımızı hem insanlar arasındaki iletişimin kolay olacağını hem hayatın daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Doğru. Aslında <gülüyor> güzel bir şey söylediniz cümle <gülüyor> e, analitik olarak bakarsak belki çelişkili gibi duruyor ama çok doğru bir şey. Hatırlama anma geceleri yapmaktansa hiç unutmamak lazım bu konuda size katılıyorum gerçekten. <gülüyor> Sizden bir türküyü daha dinleyelim mi? Tabii ki. Bu arada ben bir kere de sizin anons etmenizi istiyorum telefon numaralarımızı. Eğer anons Hı -hı. ederseniz Tabii çok makbüle geçer. 94.9'dayız değil mi? Evet 94.9 94 Açık Radyo'dayız. Açık Radyo dinleyici destek projesine katkıda bulunmak istiyorsanız destek hattımız 0212 alan koduyla 343 41 41. 0212 alan koduyla 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz şimdiden teşekkür ediyoruz evet, şimdi ne dinleyeceğiz şimdi de aşık daiminin e, gücenme sevdiğim açma arayı diye bir e, türküsünü seslendireyim Senle sevdiğim açma arayı Bir gün geleceğim ellerinize Aydınlansın gönlünüzün sarayı Hoyratlar değmesin güllerinize Hoyratlar değmesin güllerinize şakmazdı senin yanında volkanlar kükrerdi kızıl kanında bir sabah sizinle hey dost sohbet anda doyamadık tatlı dillerinize doyamadık tatlı dillerinize Süteler güzeldi, sözler güzeldi Bakışlar güzeldi, gözler güzeldi Sakiler güzeldi, yüzler güzeldi Badeler sunmuştuk ellerinize Badeler sunmuştuk ellerinize Sakiler güzeldi, hey dost yüzler güzeldi Badeler sunmuştuk ellerinize Badeler sunmuştuk ellerinize Daimiyim devrimlerin aşkı Devrimlerdir karanlığın ışığı Olduk o bahçenin hey dost bir sarmaşığı Sarılıp dolandık dallarınıza. Sarılıp dolandık dallarınıza. Olduk o bahçenin hey dost bir sarmaşığı Sarılıp dolandık dallarınıza. Sarılıp dolandık Dallarınıza Ellerinize sağlık Anadolu binlerce yıldır Zaten hikmetli insanlar kapısı Aşık daimi gibi hikmetli birinin <gülüyor> Nispeten az binden Türkülerini sizden böyle canlı canlı dinlemekti Sanırım Açık radyo dinleyicileri için de hoş olmuştur Bu türkünün son Kıtasında bir şey dikkatimi çekti Daha önce farkına varmamıştım Sarmaşık olduk o bahçenin Olduk o bahçenin bir sarmaşığı. Sarmaşık aslında aşk kelimesi de sarmaşık. aşk kökünden gelir. Sarmaşık, Aşaka sarmaşık demektir. Anlamına, Sarılmak anlamındadır. İnsanların kromozomlarında da DNA yapılarında da zaten onlar sarılarak devam eder. Sarmaşık. Kromozomlarımızda bile aşk var. Evet yani. var tabii. Aşkla dönüyor zaten dünya. Evet şüphesiz. Evet. Sizin halk oyunlarıyla da e, ilginiz olduğunu biliyorum. Yanlış mı acaba? Halk oyunlarıyla şöyle bir ilgim oldu. Okul zamanlarımızda konservatuvardayken halk oyunları bölümünden arkadaşlarımıza yardımcı olmak babında onların ekiplerine müzikler hazırladım ben. Birçok yöreyi orkestrasyon şeklinde halk sazlarıyla seslendirdik. Yani davul ile oynanan oyunlara işte başka enstrümanlarla katarak düzenlemeler yaparak düzenlemeler yaptık. Birçok yöreyi de seslendirdik onlarla birlikte tabii orada da çok öğrendiğimiz şeyler oldu Hiç değişik ya. ritmik yapıları öğrendik ayakların nerede basıp nerede kalktığını bunu şey için bir zaten. vücut ritmimiz var bizim öyle diyeyim yani bütün oyunların ayrı vücut ritimleri var çok özel bir şeydi benim için tabii çok uzun yıllar çalıştık onlarla yaklaşık bir 10-12 yıl kadar çok güzel işte yarışmalara gittik onlarla. <gülüyor> Güzel. Bunu sormamın nedeni aslında sanatın her alanı birbiriyle bağlantılı ama Tabii. bizim halk oyunlarımız ve müziğimiz daha doğrusu müzik ve dans kökeninden itibaren hı hı. çok binlerce yıldır çok daha birbiriyle yakın olmuş. Anadolu'da da yöreden yöreye baktığımızda Karadeniz müziği ve oyunları birbiriyle örtüşür. Örneğin Zeybeklerde de şey varmış ben öğrendiğimde çok şaşırmıştım oynayan müzikten elbette bir şey alıyor ama. Çalan kişi oynayanın ritmine göre ver verili çalarmış. Bu yüzden bizim halk oyunlarımızla müzik arasında, halk müziği arasında çok yakın bir bağlantı olduğundan önemli olduğunu düşündüm. Bu yüzden sordum. Acaba profesyonel bildiğiniz... Tabii yani onlar ayağa çalarlar. Çalan insan oyuncunun ayağına göre çalar. Yani orada avtak dediğimiz işte müzik derimidir bu. Yani geç basabilir ayağını ona bakarak, gör, görerek, hissederek matematiksel değil de daha çok duygusal bir çalım tekniğiyle ona ayak uydurmaya çalışır. Zaten o zaman güzellik ortaya çıkar. <gülüyor> böyle işte ne bileyim metronom şeklinde robotik robot gibi değil de evet. daha çok böyle duygusal çalarlar, duygusal oynarlar. Daha güzel olur öyle. Bu şuradan aklıma geldi aslında. <gülüyor> Demin çaldığınız ezgi Yürüyüşü <gülüyor> Erzincan civarında birçok Semahta kullanılıyor. Evet. bilmeme rağmen kalkıp Semahtönezim geldi stüdyoda. Evet. Oradan aklıma evet. geldi sordum. <gülüyor> Açık Radyo'dasınız 94.9 dinleyici destek projesi kapsamında Cengiz Özkan'la birlikteyiz. Destek hattımızın numarasını tekrar hatırlatmak istiyorum. 0212 343 41 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Dileyen dinleyiciler acigradio.com.tr adresinden de destek olun düğmesini tıklayarak bize ulaşabilirler. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bir türkü daha dinleyebilir miyiz sizden? Olur tabi. Ee, şimdi de ne çalalım? Değişik bir şey çalalım size. Bu da Ali Ekber Çiçek istatımızdan gelsin. Onu da anmış oluruz böylece. Evet. Yarnetli yar bana lazım değilsin öyle rarilen böyle yol İletli yar bana lazım değilsin deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz cefalı yar bana lazım değilse deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz Gönül Ah, gidelim, Gönül kah gidelim ıslaya dol Gönül kah gidelim ıslaya dol Bülbül'ün davası hep güllerine, senin şirin dilin ya ellerine. Bülbül'ün davası hep güllerine, senin şirin dilin ya ellerine. Çık salın sevdiğim dengellerine, görünme gözüme lazım değilse. Çık salın sevdiğim engellerine görünme gözüme lazımdız. Gönül bak gidelim sulayaya doğru. Gönül bak gidelim sulayaya doğru. Bülbülah eyleyip kanlar ağladı Çeşmim yaşı selsel oldu çağladı Bülbülah eyleyip kanlar ağladı Çeşmim yaşı selsel oldu çağladı Ölüm geldi çevre yanım bağladı Kılma nazemi lazım değilse Ölüm geldi çevre yanım bağladı. Tutma salacamı lazım değilsen. Gönül kah gidelim sılaya doğru. Gönül kah gidelim sılaya doğru. Ellerinize sağlık. Bu türküyü de defalarca dinlememe rağmen şimdi bir şey geldi aklıma. Müsaadeniz olursa onu paylaşmak istiyorum. Bu da gönül kalk gidelim sılaya doğru derken acaba Türkünün diğer sözlerinden de çıkarabileceğimiz gibi bir kadına olan aşk bitiyor, ilahi yere ve asıl olana doğru, asıl sıla olana doğru gitmekten bahsediyor <gülüyor> olabilir belki diye aklıma geldi paylaşmak istedim. Şimdi burada aslında şöyle de söyleniyor gönül kalk gidelim Hüseyine doğru hmm, der söyleniyor Türk'ü ama sılaya doğru Oturduğu için. bizi de Sıla'ya doğru diyoruz. Sonuçta aslında Hüseyin bu da... de aslında Sıla olarak alınabilir belki. Yani, Gönül evet. birliği. <gülüyor> evet. Bu arada sizin Ali Ekber Çiçek'le de bir çalışmanız oldu. Bir Nefes isimli albümüydü sanırım. Son çıkan albümün Evet son adı. iki yılında Oradaki bağlamaları ee, siz çaldınız. Çiçek'le beraber olma şansını yakaladık. Bana gelip dedi beraberdik zaten radyoda da yıllarca. Bana dedi ki ben bir veda albümü yapacağım. Hep bana Cengiz Hocam derdi. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> ben de ezilirdim aslında böyle. Beni çok severdi sağ olsun. Ben de onu çok severdim. Hala severim. Ben dedi bir veda albümü yapacağım. Ee, yardımcı olur musun bana? Dedim ne demek hocam dedim. Ya siz bizim büyüğümüzsünüz. Üstadımızsınız. Benim size ancak yardımım değil Yani de, Ben gelirim yanınızda olurum. Gibi. Son iki yıl hep beraberdik. İşte ben Plak şirketine şöyle bir teklifle bulunmuştum. Bir otantik albüm yapalım demiştim. Bir Haydar Haydar'ı senfonik orkestrayla seslendirelim demiştim. Bir de bir muhabbet sofrasında Ali görüntülü bir hatıra kalsın diye üçlü bir set halinde sunalım istemiştik. İşte o albümde ee, vardı birisi. Bir evet. Senfonik orkestrayla olan işi yapamadık. Çünkü hoca hastalandı daha sonra. Hastalığı ortaya çıktı ve kısa bir süre sonra da vefat etti. Böyle bir şey olmuştu. Ondan da çok şey öğrendim. Bunu şey Sağ için olasın, sordum. Yani gerçekten öyle üstadların yanında bulunmak gerçekten insana feyiz verir. Sadece bulunmak bile aslında yeterli. Evet. Sohbetinden, muhabbetinden faydalanmak. Hocalarınız Nida Tüfekçi Adnan Ataman gibi hocalarmış. Hı hı. Bu çok gerçekten büyük bir şans diye düşünüyorum ben. Tabii ki. yani Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Adnan Ataman, Neriman Altındağ Tüfekçi bunların hepsiyle birebir. Hatta Adnan Ataman'ın babası Sadiya Aver Ataman'la bile çalıştık. Oo. Yani Oo. öyle söyleyeyim. Üç kuşak diyebilirim. İşte yetişemediklerimiz de oldu. Ama onları da işte kayıtlardan dinleyerek, gönülden dinleyerek anlamaya çalışıyoruz onları da. Sonuçta yaklaşmaya çalışıyoruz onlara öyle söyleyeyim. Az önce konuşmuştuk bir aşığı çalışmak, göreği çalışmak ama hı hı. sizi fazla yormaktan çekinmeme rağmen olabildiğince çok türkü dinlemek istiyoruz. Eğer yormadıysak mümkün mü? Yok yok tabii. Tamam. Ondan önce ben yine telefon numaralarınızı hatırlatmak tabii. istiyorum. Dinleyici Destek Projesi kapsamında Cengiz Özkan'la birlikte Açık Radyo'dayız. Destek olmak isteyen dinleyicilerimiz 0212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Ayrıca acigradyo.com.tr adresinden de destek olun düğmesine tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ve şimdi Cengiz Oskan'dan bir türkü dinleyeceğiz tekrar. Şimdi de Muhli Sakarsu'dan bir türkü çalalım. Aşıklarda olan efkar Artar gider... dal olan efkar aşıklarda olan efkar artar gider artar gider Müzik tutar küllücem herden tutar küllücem herden Satar gider, satar gider. Tutar günce herden, tutar günce herden. Satar gider, satar gider.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 Müslimi der doğru yara, Müslimi der doğru yara Aşık oldum bendi dara Aşkın kitabında ara, Aşkın kitabında ara tazelden tutar gider Aşkın kitabında ara, aşkın kitabında ara, tazelden tutar gider. Demin dediğim gibi Anadolu hikmetli insanlar kapısı gerçekten. Dışarıda az çok konuşma fırsatımız oldu ama üzerinde duramadık. Benim dikkatimi çektiği için dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum bunu. Bir aşığı ya da bir kaynak kişi çalışmaktan bahsettiniz. Genelde hani algılanan bağlamayı alıp çalarsınız her yüreği, her kişiyi gibi bir şeydir. Bir aşığı çalışmak nedir? Nasıl bir şeydir? Nelere dikkat edersiniz? Nasıl çalışırsınız bir aşığı? Şimdi daha çok dinleme yoluyla tabii. Sürekli dinlemekle ve türküleştirmediği şiirlerini okuyarak ne bileyim mümkünse hayatının öğrenerek hikayesini hı hı. yaşama bakışını anekdotlarını yani muhabbetini ya bizim bilmediğimiz o kadar çok tarafları çıkıyor ki o insanların o çünkü aslında onu anlamaya bir, o an anlamaya bir adım daha atmayı sağlıyor anlamaya bir adım daha yaklaşıyorsunuz yani mesela çok ciddi diye gördüğünüz aşıkların aslında bir tarafının da ne kadar <gülüyor> nükteden olduğunu öğrenince şaşırıyorsunuz mesela çünkü yazılanlarla söylenenlerle bir de Onların hayatındaki... Çünkü iki ucu da görmüş oluyorlar o zaman. Birisi mesela çok küfürbaz olduğunu görüyorsunuz. Yani oluyor, <gülüyor> O da var ya. Yani. Tabii oluyor. Çünkü küfürle iman arasında pek bir fark yok der aşıklar. Çok ya, tabii ulaşabildiğimiz ölçüde... ...bütün kayıtlarını bulup... ...hatta ev kayıtları mümkünse... ...o muhabbet kayıtlarını bulup... ...onlardan ya, dinlemeye çalışıyoruz... Çalış üslupları sanırım. tezene vuruşları. Evet, hepsinin çünkü farklı. Teknikleri. Hepsi ekol. İşte o okullardan mezun olmak için de çok dinleyip. Yani yüzlerce kere belki dinlediğim olmuştur benim mesela aşk veseli çalışırken. Evet. E, çünkü her dinleşimde çok küçük bir ilmeğini çözebilmişimdir mesela. Hı hı. Öyle söyleyeyim üst üste hani bir kazak koruma gibi bir şey bu. Yan yana getiriyoruz. Emek isteyenle bir şey. Bir. Tabii emek olmadan. Yemek olmuyor, olmuyor ya da doğru çiğnemeden yutmak da olmuyor. O yüzden e, çalışmak dinlemek özümsemek yani işselleştirmek aynı zamanda duygusal e, bağ da kurmak. O da çok önemli değil mi o aşık duygusal yani bağ işte, kuramadığınız zaman zaten her şey matematiksel anlamda masa başında ya da kulakla çözülmüyor yani işte gönül gözüyle işte ya da biraz gönül kulağıyla dinlemek gerekiyor. Hı -hı. Hani Öyle çözülüyor bazı şeyler. O da çünkü aşığın bir üslubu gibi. Çünkü e, halk müziği özellikle üsluplar üzerine <gülüyor> kurulu bir müzik olduğundan gerçekten dediğiniz doğru. Ve... Tabii tam anlamıyla bir çözümleme oluyor mu olmuyor mu onu bilmiyorum ama yaklaşma anlamında. Yani daha çok yaklaşmak istiyorsanız yollar belli zaten. Gerisi artık. Allah e, kerim. E, tabii yani <gülüyor> yapacak bir şey yok çünkü e, farklı iki insansınız sonuçta. Çağlarınız farklı. E düşünceleriniz de farklı tabii. Bezes. Onun haricinde tabii yeni bir şey koymak lazım üstüne. Yani genç kuşun şu anda bir şeyler yazıp bırakması lazım ve tanıklık yapması lazım diye düşünüyorum. Ben ondan taraftarım. Tabii o eskileri bilmeden de üstüne artı bir şey yazıp koymak biraz zor oluyor gibime geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu noktada aslında ben insanın yüzüne karşı belki bunları söylemek çok da doğru olmayabilir de Önceden şey düşünürdüm, sadece şarkı ya da türkü okuyup söyleyen kişiler bence sanatçı değildir diye düşünürdüm. Sizin Kırmızı Buğday'dan itibaren albümlerinizi dinlediğimde önceden sevmediğim, sevemediğim, kendime yakın bulamadığım birçok türkü <gülüyor> severek dinlemeye başladım. Ve kanaat getirdim ki yorumcu da bir sanatçıdır ve bunu bana gösteren, kanıtlayan siz oldunuz. O bağlamda aktarıcı olmak ve... Ee, belki de bu aşıkları böyle çalışmakta önemli bir yönü bu tarafın diye düşünüyorum. Şimdi tabii bizim avantajımız şöyle bir avantajımız var. Ee, i̇şte bir malzeme var elimizde ama onu alıp işte biraz estetik biçime ya da teknik anlamda çalış, söyleyiş o anlamında biraz süsleyip öyle söyleyeyim. Ama toprak kokusu da devam edecek yani <gülüyor> o topraktan kopmayacak o. ...o şekilde sunmak, hatırlatmacıyız biz... ...hatırlatıyoruz sadece o. Onun Ondan da ötesinde bir şey... ...ama benim demek istediğim onun da ötesinde... ...hatırlamaktan da öte, evet. hatırlatmaktan da öte... ...o eserin yorumu... ...ayrıca gerçekten bir sanatçı işi. E Tabii siz de oraya kendi yüreğinizi koyuyorsunuz... ...kendi gönlünüzü koyuyorsunuz... ...kendi estetik anlayışınızı koyuyorsunuz... ...yani işte her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı... ...yani bir türküyü... ...birçok insandan dinleyebilirsiniz ama... Bir tanesi sizi çarpabilir. O daha güzel söylüyor dersiniz. O yani, eserin üzerindeki perdeleri belki onun yorumu daha iyi yani, açmış olabilir. Evet. O içselleştirmiştir, çalışmıştır. on dinletmiştir. Ondan sevilmiştir. Çünkü öyle çok örnek vardır biz e, Halk Müziği Camiası'nda da, diğer şarkılarda da. Mesela Tanju Okan'ın Kadınım şarkısı mesela. Başka birinden dinleyemezsiniz bunu. Çünkü onda oturmuştur artık ve onu çok güzel söylemiştir. Efsaneleşmiştir. Çok, yani. yani örnek çoktur, çoğaltılabilir. O yüzden e, zor iş yani. Yorumculuk zor, da evet. çok zor iş yani. Şüphece demek istiyorum Ve şey, demin bahsettiğimiz bağlamda ne kadar çok çalışıp ve ne kadar çok gönül bağda kurarsanız o aşığın ya da eserin üzerindeki perdeleri o kadar kendiniz için açmış oluyorsunuz. Evet. Demek ki bunu aktarırken de Perdeleri sizde az olduğu için sizi dinleyen yorumcu da onun perdesiz haline biraz daha yaklaşmış olabiliyor belki. Perde kavramını özellikle kullanıyorum. Bizim Hı. kültürümüzde çok geri olduğu için perdeli olmak anlamında. Eğer bir türkü daha dinleyebilirsek sizden çok makbule geçer. Ondan önce ben müsaadenizle telefon, telefon numaralarımızı edilerseniz siz hatırlatın. Olur. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne destek olmak istiyorsanız 0212 alan koduyla 343... 41 41 0212 343 41 41 ararsanız çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tamam. ne dinleyeceğiz? Vallahi öyle ben aklıma gelen bir tamam. şeyi çaldım ben. Yani tamam. Çok makbul olan o. şey. Evet. çalarda mormeni verem etn sen beni Bahçalarda mormeni verem etn sen beni nasıl verem olmayı eller sarıyor seni eller sarıyor seni.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 Öldürdüm beni gel bahçelerde meleme Yar göğsüm düğmeleme Bahçalarda meleme, yar göğsün düğmeleme Ölürsem kanlım sensin, gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme Ben sana yandım gelin, yan al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gel, ben sana yandım gelin, yamal al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gel.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 ben sana yandım gelin Yamağı al, al gelin Gaziantep yolunda Öldürdün beni gelin Ben sana yandım gelin Yamağı al, al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni geldim. O müstesna Antep türkülerinde. <gülüyor> Gelin isimli albümünüzde de evet. icra etmiştiniz bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Çok harika. Bu arada geçen sene kara düzenle icra etmiştiniz türküleri. Bu sene bağlama düzenini tercih ettiniz. Yani de içinizden öyle geldi sanırım. Yani öyle elime gelen sazı aldım geldim <gülüyor> <gülüyor> vallahi evde çok saz var çünkü. Baya fazla i̇şte, ee, Sevdiğiniz bir iki tane vardır ama e, Enstrüman çalanlar çok iyi bilir Enstrümanı insanın amahremi gibidir evet. Özellikle bilmeyen birinin Dokunmasına hiç dayanamaz Yok benim öyle şeylerim yok, yok mudur? Ben araç olarak gördüğüm için çok hiç şüphesiz araç ama yani, Öyle hani dokunmasın Kimse falan öyle şey değil yani. <gülüyor> Dokunulabilir yani. Paylaşırım ben bunu. Sanırım bizim 10 dakikamız var zamanı iyi kullanalım istiyorum. Siz de buraya konuk etmişken türkü der dinleyelim istiyorum. Tabii olur tabi Söyleriz. Ondan önce müsaadenizle telefon numaramızı hatırlatayım ben. 0212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda acigradio.com.tr adresinden de destek olun düğmesini tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ve şimdi de Cengiz Özkandan bir türkü dinleyeceğiz. Ege Bu da yanlış hatırlamıyorsam Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği bir Kütahya türküsüydü. Evet. Muhteşem ellerinize sağlık. Bu arada Teşekkür çok güzel de. bir gezinti de oldu. Sivas, Erzincan, Antep ve sonra Kütahya. Ellerinize Aklınıza sağlık gerçekten. Işte. <gülüyor> Makbul olan o zaten. Gönülden evet. ne geliyorsa onu çalmak. Süremiz yavaş yavaş bitmek üzere. Ben şimdi gene sizi yorduk mu diyeceğim. Diyeceksiniz ki demirden korksak direne bilmeyiz. Yok mu? Ben o... Yorulmak güzeldir. Dinlenmeyi gerektirecek Değil bir mi? şey <gülüyor> evet. olduğu için. Ben buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve programı sizden bir türküyle kapatmak istediğimden şimdiden dinleyicilere tamam. veda edelim istiyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Valla açık radyoyu seviyoruz. Dinleyicilerimizin de desteklerini bekliyoruz. Ben bir de hatırlatmak istiyorum. 0212 343... ...kırk bir, kırk bir... ...doğru bir radyo... ...destek olursanız çok seviniriz... ...teşekkür ediyoruz... ...çok sağ olun... ...ben tekrar çok teşekkür ediyorum... ...geldiğiniz için... ...inşallah bir ederim. daha görüşürüz ee, yakın zamanda... ...sağ olun... ...beni unutmuyorsunuz... ...teşekkür ediyorum... ...sağ olasınız... ...sizi unutmayız... <gülüyor> ...unutmak da pek mümkün değil sanırım... ...şimdi sizden son türkü dinlemeden önce... ...ben de dinleyicilere veda etmek istiyorum... Cengiz Özkan'la olan programımızın sonuna geldik. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine saygılar, sevgiler ve şimdi Cengiz Özkan'dan son iki video. Nereden Yine nereden geliyon da mahlenin yakışığı Yine nereden geliyon da mahlenin yakışığı Vay neredesin, neredesin Kaldır camın perdesini. Diyeceğim çoğamda pek kalabalık yerdesi. Diyeceğim çoğamda pek kalabalık yerde. I'm oh,